Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alamin Ve salatu ve selamu ala rasulina ve nebiyyina ve şefi'ina ve habibina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Çok değerli kardeşlerim, uzun bir aradan sonra sizlerle yeniden beraber olmayı nasip eden Rabbime, hamd ve senaların en mükemmel ve en güzelini arz ederek, bahşettiği nimetlere, bilhassa İslam ve iman nimetine hesapsız şükürlerle şükrederek, sözlerime başlıyor. Peygamberim, Seyyidim, Efendim, Peygamberimiz, Seyyidimiz, Efendimiz, her şeyimiz, Cenab-ı Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme, hem sizin adınıza, hem kendi adıma, sayısız salat ve selamımı arz ediyorum. Ve de sözlere efendilerin efendisinin yine salat ve selamlarıyla başlıyorum. Cenab-ı Hak Hazretleri yüce dergahında kabul buyursun ve de haberdar arkasın Efendimiz inşallah. Değerli kardeşlerim dediğim gibi uzun bir zaman oldu. Özledik sohbetleri. Hacıdan yeni döndüm ama sizlerle beraber olma arzusu, doğruyu söyleyeyim henüz sıhhatimizi toparlamadan, kendimize tam gelmeden ekrana çıkmış olduk. Cenab-ı Hak Hazretleri rızasına uygun kılsın ama şu birlikteliği, şu beraberliği doğrusu özlemiş olduk. Onun için belki ilk günlerin heyecanı olarak sürçülisanlar olabilir veya Sesimde birazcık problem var. Hac dönüşlerinde genelde bu herkeste olur. Onun için bazı olumsuzluklar olursa hepinizden peşinen özür diliyorum. Alemlerin Yüce Rabbi bütün amellerimizi rızasına uygun kılsın diye de dua ediyorum. Sizler bayram geçirdiniz. Biz orada hem bayramı idrak ettik hem hacettik. Rabbim kabul buyursun, beraber birçok defalar nasip etsin inşallah. İfade edeceğim bütün samimiyetimle söylüyorum, siz izleyici kardeşlerimi el kaldırdığım aciz kardeşiniz olarak söylüyorum, hiçbir duamda unutmamaya çalıştım. Tabii bu yanlış anlaşılmasın aman ha, duamıza güvendiğimizden filan değil, alemlerin Yüce Rabbi olan Allah'ın duaları kabul etmedeki rahmet ve merhametine güvendiğimiz için, sonra Resulullah'ın huzurunda, Kabe-i karşısında, mukaddes beldelerde, mübarek mekanlarda yapılan dualar reddolunmaz diye müjdeler olduğu için ve de bir müminin diğer mümin kardeşine duası, aleyhissalatu vesselam, Biliyorsunuz müjde ediyorlardı. En çabuk kabul olunan dualardanmış, reddolunmazmış, melekler amin derlermiş. Hep bunlara güvenerek siz değerli kardeşlerimize acizane dua etmeye çalıştık. Rabbim kabul buyursun inşallah. Kabul buyursun inşallah. Değerli kardeşlerim tam 40 gün süren bir hac seferimiz oldu. Bugün artık mukaddime yapacağım sohbetlere, dediğim gibi hac dönüşü ilk sohbet olunca, sizi şöyle beraberimde, gönlümde götürdüğüm gibi, o mukaddes beldelere, o mübarek beldelere tekrar götürmek istiyorum. Orada bazı kardeşlerimizle karşılaştık. Birçok kardeşimiz bize dua ediyorlar. Umuyorum ki sizler de dua ediyorsunuz. Zaten ben inanın bu umrelerin, bu hacların, sizlerin duaları sayesinde olduğuna inanıyorum. Biz size acizane hizmet etmeye çalışıyoruz. Sizler dua ediyorsunuz. Rabbim de kabul buyuruyor inşallah ve bizi hacca çağırıyor, umreye çağırıyor. Rabbim boşa götürmesin, götürtmesin haccetmenin, umre yapmanın şuurunda olmayı ve bu bu azim nimeti korumayı Rabbim lütfetsin inşallah değerli kardeşlerim. Dediğim gibi tam 40 gün süren uzun bir sefer oldu. Aslında orta bir sefer ama az da değil. Doyurucu oluyor elhamdülillah. Yani bazen biliyorsunuz 10-15 günlük bir haftalık seferler oluyor. O sanki böyle rüya alemi gibi gelip geçiyor. Eh 40 gün maşallah güzel bir sefer oldu diyebilirim. Dediğim gibi sizleri gönlümüzde götürdük. Acizane kardeşiniz olarak dualar ettik ve hiçbir duada çünkü gitmeden evvel söz vermiştim. Asıl şunu söylüyordum. Orada bazı kardeşlerimizle karşılaştık. Hocam gelmeden evvelki programları seyretmiştik. Bize Medine'yi göstermiştiniz, Mekke'yi göstermiştiniz. Onlardan istifade ettik dediler. E bu sohbetlerden de inşallah gidemeyen kardeşlerim yine istifade ederler de gönüllerine bir aşk, bir iştiyak düşer. Alemlerin yüce Rabbi bir gün diğer kardeşlerimize olduğu gibi Kabe-i Muazzama'nın karşısında karşılaşmayı, Resulullah'ın manevi huzurunda, Mescid-i Nebevi'sinde kucaklaşmayı Rabbim nasip eder inşallah. Rabbim mukaddes beldelerden Resulullah'ın tarafından, Kabe-i Muazzama'nın cihetinden başka bir yöne bizi yönlendirmesin, bize müsaade etmesin rahman. Değerli kardeşlerim, çok güzel bir hac oldu. Gerçekten böyle. Tabi tecrübenin de faydası var. Faydası var. Birazcık usul bilmenin hakikaten insana önemli zamanlarda çok ciddi faydası oluyor. Kendinize birazcık dikkat ettiğiniz zaman, zamanı değerlendirmeyi bildiğiniz zaman, tecrübelerden istifade ettiğiniz zaman kolaylıklar oluyor. Rabbi Mahamede diyorum. 40 gün hiçbir keder görmeden dualarınız sayesinde, hiçbir sıkıntıya düşmeden Rabbimizin lütfuyla, ihsanıyla gittik. Hacımızı eda ettik ve de döndük. Alemi İslam'a siz kardeşlerimize dediğim gibi dua etmeye çalıştık. Önce İstanbul'umuzdan Medine-i Tahire'ye uçtuk. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin beldesine. Tabii o ayrı bir heyecan. Türkiye'mizden giderken Medine'ye uçmak daha sakin, daha sade, daha huzurlu bir hal ile oluyor. Çünkü ihramın kendine göre bir telaşı var. Eğer Mekke'ye giderseniz doğru Mekke'ye inemiyorsunuz, ciddiye iniyorsunuz. Ciddi havaalanının sıkıntıları, oradan efendim eşyaları alıp Mekke'yi mükerremeye geçmek biraz daha telaşlı oluyor. Ama Medine'ye gittiğiniz zaman çok tatlı bir huzur ile, çok böyle bereketli bir yolculukla Resulullah'ın huzuruna varmış oluyorsunuz. Medine'nin e, havasında zaten eskiden beridir cemal hakimdir derler büyüklerimiz. Yani halkın üzerinde de bu çok ciddi tesiri var. Yani bunu duymamış bilmemiş olan kardeşlerimiz bile farkına varıyorlar. Bazen bize söylüyorlar ya hocam bu Medine ahalisi çok daha yumuşak, çok daha tatlı insanlar. Alışverişte olsun, caddede, pazarda, şurada, burada olsun, sokaklarda olsun. Daha böyle insanlara yakın muamelede bulunuyorlar. Ama Mekke-i Mükerreme'de bakıyorsunuz. Mekke ahalisi biraz daha sert, biraz daha sert muamelelerle karşılaşabiliyorsunuz. O tabi oradaki mübarek havanın, mukaddes beldelerin özelliğidir. Kainatın Efendisi, Alemlere rahmet olarak gönderilince Medine halkına o günden bugüne hep cemal sıfatı, tatlılıklar, güzellikler, gönle yakın geliş hakim olmuş. Onun için Medine ahalisi inanın böyle hala ensarın muhacirine yardım ettiği gibi etrafındaki insanlara böyle tatlı muamelede bulunurlar. Ama... Mekke'ye geçtiğiniz zaman tabi Mekke'ye de o yakışıyor doğrusu. Mekke'de celal hakimdir. Cenab-ı Hak Hazretlerinin beldesi, Allah'ın kâbesinin bulunduğu şehir. Onun için Mekke ahalisi biraz çabuk kızarlar ve de sert insanlardır. Tafik polislerinde bile bunu görürsünüz. Yani böyle e, alışverişte bile gerçi artık şimdi Maalesef diyeyim ne Medine'de Medine ahalisiyle hac zamanında karşılaşabiliyorsunuz ne Mekke'de Mekkelilerle o dükkanları falan tamamen e, uzak doğudan gelenlere o Bengaldeşillere efendim e, Pakistan'dan gelenlere Hindistan'dan gelenlere işleri teslim etmişler kendileri çekiliyorlar tabii onun da çok zararı oluyor doğrusu e, insan Böyle Ehli Medine'yi, Ehli Mekke'yi görmek istiyor. Hac zamanında hemen hemen hiç göremiyorsunuz. Ama ne olursa olsun değerli kardeşlerim, Medine'ye buradan İstanbul'umuzdan uçduk. Çok tatlı bir havada, böyle hoş bir rüzgarın, tatlı bir esintinin olduğu bir akşamda, bir gecede Medine'yi, i Tahiri'ye indik. Havaalanından biraz yürüyorsunuz. Resul Ekrem Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in mescidinin minarelerinin önce uçları görünüyor. Bazen uçak böyle Dolaşıyor Medine'yi gezdiriyor size ve de Ravza-i yani insan o anda değişik duygular içerisinde oluyor değerli kardeşlerim yukarıdasınız sanki bir böyle insan sıkılıyor uçakta yukarıdan Ravza'ya bakmak ama çok tatlı bir manzara Medine-i Tayyip'i Medine Tayyip Tahir'in ortasında muhteşem bir o aydınlatma ışık bazen böyle yakın geliyor yani size bir Ravza'yı gösteriyor bazı pilotlar. O da çok hoş bir hatıra oluyor böyle. Ama e, Ravza'ya doğru yaklaştığınız zaman tabii Resulullah'ın sanki kucağına atarcasına kendinizi. Medine'ye gelmek, Resulullah'ın e, şehrinde bulunmak, Resulullah'a misafir olmak pek başka bir duygu. Onun için peşinen dua ediyorum. Hani Anadolu'muzun bir tabiri vardır. Ayağının tozuyla derler ya. Ayağımızın tozuyla daha üzerimizde Mekke'nin tozu var. İnanın böyle. Ee, i̇nşallah Rahman otuzur Rabbim üzerimizden hiç almasın. Dua ediyorum Cenab-ı Hak hazretleri gidemeyen kardeşlerime en kısa zamanda nasip etsin inşallah. Medineyi Tayibe'yi e, Tahiri'ye gittik mevsim itibarıyla çok tatlı bir hava vardı değerli kardeşlerim böyle çok hani böyle meltem rüzgarları derler ya çok tatlı bir esinti geceleyin girmiştik maalesef Medine'mizde fazla uzun kalamadık görevli gittiğimiz için. Görevli gittiğimiz için ben e, dostlarımın, kardeşlerimin, e, hocalarımın efendim e, Allah razı olsun kendilerinden huzurunuzda onlara teşekkür ediyorum. Onların tensipleriyle irşat ekibinde bu sene haccetmiş et, hac oldum. Cenab-ı Hak Hazretleri dua ediniz defaatle lütfetsin inşallahurrahman. Medine'de bir bir buçuk gün kadar kaldık görevimiz var ee, onun için Mekke'ye intikal ettik İhramlarınızı giyiyorsunuz de e, efendim miqat mahaline geliyorsunuz o o dünyadan bir soyutlanıyorsunuz bir tecrid olunuyorsunuz o ihramlarla lebeys seslerle Mekkiye geliyorsunuz yani e, hani anlatılmaz ancak yaşanır sözleri var ya. İşte Mekke'de de, Medine'de, Hac'da, Umre'de bu söz tam yerini buluyor değerli kardeşlerim. Onun için gidenlere tekrar tekrar diye Rabbimden niyaz ediyorum hem size hem bize hem de hele hele gidemeyen kardeşlerime en kısa zamanda Rabbim şu üç şeyi nasip etsin. Babacığım öyle söylerdi. Hac edebilmek, Umre yapabilmek için şu üç şeye fevkalade ihtiyaç var. Bir, iştiyakın olması lazım. Yani haremeyn-i şerifeyin ziyaretine, hacca ve umriye gönülde bir aşkın olması lazım. O aşk olmazsa, diğer şartlar biraz sonra göreceksiniz yerinde olsa bile olmuyor değerli kardeşlerim, olmuyor. İlla bir aşk lazım, bir iştiyak lazım. Rabbim o aşkı, o iştiyakı, ...haremeyn-i şerifeyn ziyaretinin iştiyakını... ...Resulullah'ın huzurunda durmanın... kabe Muazzama'ya karşı... ...ibadet ve tahta bulunmanın iştiyakını... ...gönlümüzden almasın Rabbim iştiyak lazım. Artırsın aşkımızı. Hani şair öyle diyor. Şeribtül hubbe ke'sen... ...ba'de ke'sin... ...fema nefides şarabu ve maravaytu. Aşkın şarabını diyor... Kadeh üstüne kadeh, tas üstüne tas, kase üzerine kase içtim. Ne aşkın şarabı bitti ne de ben kanmadım diyor. Aşkın şarabı zaten bitmez de Rabbim bizi kandırmasın. İçtikçe aşkımızı ve iştiyakımızı artırsın inşallahurrahman. Sonra maddi imkan lazım diyordu babacığım tabii. Yani bu işler kolayla olmuyor maddi imkan lazım hele hac son zamanlarda belki daha pahalı hale geldi Rabbim imkan versin kardeşlerimize sebepler halk etsin yoktan ama ihtiyaç oldu mu bir şekilde o maddi imkan da elde ediliyor Rabbim lütfediyor onda da bir kolaylık sağlanılıyor değerli kardeşlerim babacığımın ilk memuriyet yılları çok arzu ediyorum diyor hac etmeyi. Yıl 1952. Bir gün diyor rüyamda bugün onun da bazı hac hatıralarından size inşallah bir şeyler aktarmaya çalışacağım. Rüyamda diyor benim için 2000 lira dediler ve hac har, harcırahı verdiler bana diyor. Ben bu sene hac ederim dedim diyor. O yıllarda hac etmek çok zor. Takdir edersiniz ki ve ilk haccını 1952 yılında gerçekleştirmiş. Öyle sonra 54'te gitmiş. Sonra 1962'den itibaren 80'e kadar, 12 Eylül'e kadar hiçbir sene ara vermeden gittiler. 86'dan da 99'a kadar. Yani şöyle tahmin ediyorum 35'e yakın hacı var babamın. Cenab-ı Hak Hazretleri, İmam-ı Azam Hazretleri 55 defa hacc etmiş. Değerli kardeşler, kitaplarımız hayatından bahseden kitaplarımız. Hazret demek ki 15 yaşından itibaren hiç haccı bırakmamışlar. Çünkü 70 yaşında vefat ettiler Hicri 80-150-15 yaşından itibaren başlamış 55 defa haccettiğini İmam-ı Azam Hazretlerinin. E yani hocam bu kadar hacc edilecek de buradaki hayırlar hasenat ne olacak? Sen merak etme ben onu söyleyene bu cevabı veriyorum. O haceden kullar var ya hem hacc hem kendilerine vakit ayırırlar hem kendi gönüllerini temizlerler hem de buradaki hayır ve hasenata başkalarından çok daha fazla inşallahurrahman yardımda bulunurlar. Koskoca İmam, İmamül azam 55 defa böyle hac etmiş. Cenab-ı Hak Hazretleri lütfetsin hepimize diye dua ediyorum. Bilemiyorum sizleri değerli kardeşlerim ama bizim gönlümüzde mukaddes beldelerin oranın ayrı bir iştiyakı var. Ayrı bir ateşi var, ayrı bir sevgisi var, ayrı bir muhabbeti var. Yani şairin de dediği gibi inanın böyle doymadan geliyoruz her defasında. Allah şahit yarın sabahleyin hazır mısın derseniz hemen şimdi buradan eve dönerim, valizimi hazırlarım ve sefere çıkarım. Yani ne yorgunluk ne bir şey ben... Orada hacı kardeşlerime söyledim. Yarın hepiniz aynı durumda olacaksınız. Çünkü biliyorum sadece ben değil. Birçok kardeşim böyle. Geldiğinin ertesi günü tekrar gider misin hazırım der. Çünkü orada dünya bir başka dünya. Orada alem bir başka alem. Hani demişler aşk nedir? mevlana'mız için söylenilir. Ancak benim gibi olursan anlayabilirsin diyor. Ancak... Benim gibi olursan anlayabilirsin. Benim gibi oldu gör. Onun için giden kardeşlerim bunu yaşıyorlar. Cenab-ı Hak hazretleri hakikate ermeyi hepimize nasip etsin inşallah. Sureta gidip gelenlerden olmayalım gönül alemimizde her seferimiz yeni bir inkılaba yeni bir güzelliğe vesile vasıta olsun inşallah. Ama yaşamak lazım. Hani Arapların atasözü vardır. Menlemi eduklem yarif. Tatmayan bilmez derler. Yani e, onun için gitmek lazım, görmek lazım, yaşamak lazım. resul Ekrem, sallallahu aleyhi ve selleme salatu selam okurken 3000 kilometre bu taraftan okuduğunuz zaman fevkalade haz duyuyorsunuz. Namaz kılarken 3000 kilometre bu taraftan Kabe'ye yöneldiğiniz zaman, Kıble'ye yöneldiğiniz zaman ruhunuzda bir başkalık oluyor. E, Kabe'nin karşısında olduğunuzu düşününüz Resulullah'ın hemen huzurunda olduğunuzu düşününüz. Şöyle karşı karşıya birkaç metre mesafeyle, 3-5 metre mesafeyle Es salatu ve selamu aleyke ya seyyidi ya Resulallah dediğinizi düşününüz. Siz göremeseniz bile Allah'ın Resulünün sizi gördüğünün şuuruna eriniz, farkında olunuz. Bu ne büyük mazhariyettir, ne büyük nimettir, ne büyük şereftir. Onun için ben dua ediyorum, arzu eden kardeşlerime Cenab-ı Hak Hazretleri arzu ettikleri kadar nasip etsin. Evet, iştiyak lazım, maddi imkan lazım. Üçüncüsü de sağlık ve afiyet lazımmış. Babacığım hep böyle söylerdi. Hakikaten öyle, sağlık olmazsa bir şey olmaz. Bunlar için dua etmek lazım. Gönlümüzdeki aşkı körüklemek lazım. O ateşi devamlı Böyle kor halinde yanar halde tutmak lazım. Ondan sonra da diğerleri için alemlerin yüce Rabbine maddi imkan ve sağlık için alemlerin yüce Rabbine Allah'ımıza dua etmek lazım. Yani hani şairin dediği gibi e, kimdeki aşkın ateşi vardır onu mutlaka maksuduna matlubuna bir gün eriştirir diyor ya şairin. Eğer bir kişide iştiyak varsa bakıyorsunuz maddi imkanda efendim e, diğer e, konularda kendiliğinden böyle yoluna giriyor ve de Cenab-ı Hak Hazretleri lütfediyor, ihsan ediyor. Onun için dua ediyorum Rabbim mukaddes beldelerden nasibimizi ölünceye kadar kesmesin. Ondan sonrasını da alemlerin yüce Rabbine havale ediyoruz. Rabbim mukaddes beldelerde kıyamet gününde kalkmayı bizlere lütfetsin inşallah. Değerli kardeşlerim dediğim gibi ihramlarımızı giydik. Hocalarımız vardı başımızda. Sevdiğimiz saydığımız arkadaşlarımız vardı yanımızda. Onlarla böyle fazla kalabalık da bir grupta değildik. Onun için de rahat oluyor. Biraz da erken gittik ayın 8'inde gittik hatırlayacaksınız o günleri. Geçen ayın 8'indeydi. Yani böyle daha Ravza-i Mudaher'e bomboş diyebilirsiniz. Bomboş değil de rahat yani. Oralar, oralar hiç inşallah kıyamete kadar hiç boş olmayacak ama tabi haccın kalabalığı ile sair zamanların tenhalı arasında ciddi farklılıklar oluyor. Ravza-i Mudaher'e biraz cemaat vardı. Bilhassa Türk kardeşlerimiz biz gittiğimizde Medine'ye gitmişler varlardı ama rahattı tabi. Mikat mahalli bomboştu böyle. İhramlarımızı giymiştik, niyetlerimizi ettik, lebbeyklerle Mekke yoluna düştük resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin o hicret yolunu takip ederek Mekke-i Mükerreme'ye yola revan olduk Anadolu tabiriyle. Biliyorsanız şimdiki o kara yolu resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin hicret yolu deniliyor. Mekke-i Mükerreme'den çıkışca daha evvel bizim ilk gittiğimiz yıllarda yani 70'li yıllarda Bedir'den geçiyordu sahile yakın bir yerden geçiyordu. Biraz daha dar biraz, biraz daha değil çok daha dar. Ve de biraz daha virajlı filan bir yoldu. Bizim ilk talebelik yıllarımızda 80'li yıllarda bu hicret şimdiki Mekke Medine arasındaki otobanı hicret yolunu açtılar. Bu yol Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin Hazreti Ebu Bekir Efendimizle Mekke'den çıkıp da Medine-i Tahire'ye geldikleri yol hicret yolu. Onun için Mekke'den gelirken karşınızda Medine-i tayyip Tahire'ye girerken önce Kuba Mescidi'nin minarelerini görürsünüz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de Kuba Mescidi'ne geldiler ya, orada kaldılar, Kuba Mescidi inşa olundu, sonra bir cuma günü, 7-8 günü rivayetler değişik kaldıktan sonra, bir cuma günü Medine-i Tayyip-i Tahir'e geldiler. Hani o manzarayı canlandırınız gözünüzün önünde, tala'l-bedru aleyna min seniyyatil veda' a. neşideleriyle yavruların ve Medine ahalisinin, yani şimdiki yol hicret yolu deniliyor onun için, güzel bir yol, tabii biraz asfaltı eskimiş falan durumda bakım istiyor ama, Yine de ne olursa olsun tabi o insan böyle otobüsün camından penceresinden dışarıya bakarken inanın böyle dalıp gidiyorsunuz. Acaba Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi o gören dağlara gözüm değer mi? O mübarek ayakların hatta mukaddes ayak izlerinin mübarek ayak izlerinin olduğu yerden acaba bir toz kalkar da benim de üzerime konar mı diye böyle annenin böyle bundan 1432 33 sene evveline gidiyorsunuz. O o çöller çeller yani o o hali hayalinizde canlandırıyorsunuz. Nasıl gittiler? Ne sıkıntılar çektiler? Şimdi siz biz giderken klimalı otobüslerle gidiyoruz. Her türlü imkan var. Soğuk sular var, yiyecekler var, şunlar var, bunlar var. İnsan gayri ihtiyari Ebu Bekr'ın Sıddık radıyallahu anh, Efendimiz Hazretlerinin telaşını hatırlıyor orada. Dururken böyle anide Resulullah'ın önüne geçiyor. Biraz önünde yürüyor, hemen arkasına geçiyor. Biraz sağına geçiyor, biraz sonuna geçiyor. Ne yapıyorsun ya Ebu Abek? Nedir bu telaş? Ya Resulullah arkanızdan giderken korkuyorum. Bir müşrik acaba bir kayanın arkasından önünüze çıkıveririm. Hemen önünüze atlıyorum. Acaba sağ taraftan bir gelen olur mu? Soldan bir gelen olur mu? Önünüzde giderken arkanızdan haberim yokken birisi bir, bir kötülük bir ihanette bulunur mu? Ebu Bekir'in ısıdığı o yolları hep öyle telaş ile geçmişler. Ya. Ama hoş hatıralar, güzel manzaralar değerli kardeşlerim. Mekke-i Mükerreme'ye girerken tabii sizi başka bir hava ihata ediyor, bürüyor. Kabe'yi i Muazzama'ya yaklaşmanın. Mescidi harama yaklaşmanın sevinci ve bereketi. Tabi e, ilk gelenlerde daha farklı duyguların olduğunu tahmin ediyorum. Bizim belirli bir artık e, şeyimiz var. Ben adizane Rabbim yüce dergahında dua ediniz de ne olur kabul buyursun. Ben kendimi Mekkeli olarak da düşünüyorum. Yani orada dört yılımız geçti. Sonra birçok seferlerimiz oldu. Caddelerinde, sokaklarında hep hatıralarımız var. Mescid-i Haram'ın her köşesinde bir ayrı hatıramız var. O talebelik yıllarına giderim, hep eskiye giderim. O buradayken öyle hayal ederim. Mekke'nin o kenar sokaklarını bile, yerine göre görüntüsü, manzarası, hoş olmayan sokaklarını bile hayal eder. Onların hasretini duyarım. Ama Kabe'nin karşısında, Hacerül Esved'in önünde, Mescid-i Haram'ın değişik köşe ve bucaklarında gerek yalnız olduğumuz günlerde gerek babacığımla beraber bulunduğumuz günlerde çok hoş hatıralarımız var. Götürürüm bir yanımda olan dostlarımı, kardeşlerimi işte şurada oturur namaz kılardık. Burada babacığım öyle söylerdi seccadelerinizi sağıma soluma bir serin bakayım. Rükn-i Yemani'nin karşısında mesela genellikle orada otururduk. Yani çok, çok tatlı çok hoş hatıralar var değerli kardeşlerim otururuz böyle. Tabii saatler geçer, uzun zaman geçer orada. Bazen Kur'an okumaya bir dalardı, yani böyle zamanın nasıl geçtiğini bilemezsiniz. Yüzünden okur ezberebilmesine rağmen, yüzünden okur ama böyle çok seri okurdu. Biraz kendisini zorladığı zaman, hareme umrelerde daha az zaman ayırabildiğimiz zaman, yani mescidi haramda bulunabildiğimiz daha uzun, 3 günde bir hatmi olurdu bari En geç haftada bir hatimleri olur. Çok seri okurdu babacığım Kur'an-ı Kerim'i. Zaten hafızlığı var. Öyle hoş hatıralar var değerli kardeşlerim. Yani Kabe-i Muazzama'nın karşısında Resulullah'ın huzurunda çok tatlı hatıralar var. İnsan onları hatırlıyor tabii. Geçmişe gidiyorsunuz bazen. Bazen yeni güzel hatıralarla, yeni hadiselerle karşılaşıyorsunuz. Orada yepyeni insanlar tanıyorsunuz, yeni çehreler görüyorsunuz. Sizden dua istiyor, size dua ediyor, hoş hatıralar kalıyor. Yani hac ve umrenin her birinin kendine göre çok hoş hatıraları var. Alemlerin Yüce Rabbinden niyaz ediyorum inşallah. Arzu eden kardeşlerimle hep Kabe'nin karşısında tekrar dua ediyorum. Resulullah'ın huzurunda e, kucaklaşmayı, Kabe'nin karşısında beraber olmayı nasip etsin inşallah. Mekke'yi mükeremeye geçtik, umremizi tamamladık. Hemen bir iki gün geçti bizden evvel gelen kafilelerimiz vardı göreve başladık. Nedir görevimiz? İşte kafile başkanı olan arkadaşlarımız müracaat ediyorlar. Orada bizim bir irşat başkanlığımız var. Oraya müracaat ediyorlar. Organize ediliyor ekip başkanımız tarafından. Cenab-ı hepsinden nazi olsun. Sonra biz konuşmaya gidiyoruz. Servislerimiz var onlarla kafilelerimiz mescitte veya yemekhanede veya işte bulundukları binanın bir salonunda toplanıyorlar. Onlara vaz ediyoruz. Kabe'yi muazzamayı anlatıyoruz. Hac'ı anlatıyoruz. Hac'ın güzelliklerini aktarıyoruz. Yani çok güzel hatıralar oldu. Ee... Mekke'yi mükerremede vaaz edebilmek, e, hacı kardeşlerimize faydalı olabilmek için bazı şeyleri anlatmanın. Doğrusu daha evvel kafile başkan olduğum dönemlerde de hep vaaz ediyordum ben kendi kafilelerimi ama değişik kafilelere çok az gidiyorduk. Bu defa işte dediğim gibi 40 gün kadar kaldık. 50'den fazla konuşma yaptığımı tahmin ediyorum. Diğer hocalarımızla beraber Diyanetten hocalarımız vardı Diyanet İşleri Başkanlığımızdan. Vaiz hocalarımız vardı, müftülerimiz vardı. Üniversitelerden, ilahiyat fakültelerinden ve diğer üniversitelerden hocalarımız vardı. Hep beraber böyle ekip halinde çıkıyorduk. Değişik kafirlere gidiyorduk, onlara sohbet ediyorduk, anlatıyorduk bir şeyler. Yani tabii haçtan evvel hep haccın faziletinden bahsettik. Kabe-i Muazzama'nın bereketinden bahsettik. Biraz şöyle Kabe tarihinden bahsettik. Hep bunu anlatmaya çalıştım. Halilullah İbrahim aleyhisselam, Kabe-i Muazzamanın inşasını tamamlayınca değerli kardeşlerim, Cenab-ı Hak Hazretleri buyuruyorlar ki, ya İbrahim, Kabe'min tamamlandığını, beytimin inşasının tamamı erdiğini kullarıma söyle, gelsinler hajesinler. Wa a'zin fil nasib al-haj. Yatu'ka rijalanu 'ala kulli zamrin min kulli fajin Uzak mesafelerden gelsinler. Kur'an-ı Kerim, Hacı Suresi. Ayet-i Kerimeleri okuyorduk. Asıl önemli bir şey daha söyleyeyim. Bizimle beraber gelen Türkiye'mizin güzel hafızları vardı. Efendim İstanbul'umuzdan, Ankara'mızdan, değişik vilayetlerden. Onlar biz sohbete başlamadan önce Kur'an-ı Kerim'den okuyorlardı. İnanır mısınız böyle? Hani Kur'an-ı Kerim'i indiği yerlerde dinlemek bir bambaşka oluyor. Bir bambaşka oluyor. Sanki Cebrail Aleyhisselam tabii başkanlığımızdı, Yanlışlar Başkanlığımız hep böyle... Sesi sadası, makamı güzel olan da kardeşlerimizi seçmişler. İnanın böyle insan bir başka aleme, bir cennet haline gidiyor sanki. Mekke'de Kur'an-ı Kerim'i dinlemek, Medine'de Kur'an-ı Kerim. Tabii biz pek Medine'de görev yapamadık ama daha önceki tecrübelerinden hatırlıyorum. Bir bambaşka oluyor. Öyle öyle Rabbim öyle kardeşler yaratmış ki değerli kardeşlerim maşallah, barakallah. Ben öyle diyordum bu kardeşlerimi Cenab-ı Hak Kur'an okumak için yaratmış öyle tatlı okuyorlar, öyle güzel okuyorlar ki yani böyle dünyadan bir başka aleme sanki bir cennet alemine gidiyorsunuz. Böyle rahat da okuyorlardı 15-20 dakika bilhassa hac ayetlerini <gülüyor> okuyorlardı. O hacılarımızı bir hazırlıyor böyle de, tamamen değişik bir hava oluyor. Biz de birkaç kelimeler bir şeyler söylüyorduk 45 dakika biz 50 dakika bir saat kadar konuşuyorduk. Sonra tekrar bazen ilahiler kasideler okuyorlardı. Yani çok hoş bir hatıra oluyor. İbrahim Aleyhisselam'ın bu hatırasını ben hep anlatıyordum acılarımıza. Cenabı Hak Hazretleri böyle söyleyince insanları hacca çağır. Ya Rabbi ben Mekke'deyim o günün Mekkesi. Ben sadece Kabe-i Muazzama var. Başka hiçbir şey yok. Etrafı hep dağlarla çevrili. Bir vadi de Kabe-i Muazzama biliyorsunuz. Hemen yanında Cebel-i var. Gerçi o dağlar filan şimdi hep hayal oldu, görünmez hale geldi ama Şimdi maalesef başka, başka çok çirkinlikler Kabe-i Muazzama'yı etmiş durumda. Allah insaf versin diye dua ediyorum. Başka bir şey söyleyemiyorum değerli kardeşlerim. Efendim Cenab-ı Hak Hazretleri, Ya İbrahim çağırmak senden, duyurmak bizden diye buyuruyorlar. Bir rivayete göre Ebu Kubeys dağ, hemen Kabe-i hemen yanındaki dağ oraya. Diğer bir rivayete göre, işte e, belki bir, birkaç defalar olmuş da olabilir bu. O makamı İbrahim'de gördüğünüz, benim acizane size gidemeyen kardeşlerime gösterdiğim o ayak izlerinin olduğu taşın üzerine çıkıyor. İbrahim Aleyhisselam dünya semasına yükseliyor. Ve ey insanlar Allah'ın kâbesinin inşası tamamlandı. Gelin hacc edin, ziyaret edin, Beytullah'ı ziyaret edin. Günah artık neler söylediyse... O anda sağ olanlar herhalde kulaklarıyla duydular. Diğerleri de bizler de hep ruhlar aleminde ruhumuz duymuş. Kitaplarımız öyle söylüyor. Ve duyan insanlar Lebbeyk ya İbrahim, Lebbeyk Allahumme Lebbeyk diye cevap vermişler. Diyor ki büyüklerimiz Kim İbrahim Aleyhisselam'ın bu nidasına Kaç defa lebeyk Allahumme lebeyk diye cevap verdi. O kadar hacceder, o kadar umre yaparmış. Umuyorum ki bizim daha çok, çok lebeykimiz vardır. Cenab-ı Hak Hazretleri lütfetsin, hep beraber gidelim inşallah. Dediğim gibi değerli kardeşlerim, Mukaddes beldelerde olmak bir ayrıcalık, bütün samimiyetimle söylüyorum. Eğer ruhunuzda bunu hissedebilirseniz, ki bütün, Hacı kardeşlerimizin bunu hissettiğini ben orada aynel yakın olarak gördüm diyebilirim. Tabii istisnalar olabilir ama çok azdır bu, çok enderdir. Bütün kardeşlerimizin Medine'de olmadan, Mekke'de olmadan hacjetmeden feukalade mutlu olduklarını yani biz konuşurken ki tepkilerinden, konuşmalara olan verdikleri efendim karşı icabetten hissediyorduk bunu. Yani onun için diyorum ki Rabbim lütfetsin inşallah. Rabbim lütfetsin hep beraber gidelim. İnşallah lebbeyiklerimiz bitmemiştir. Cenab-ı Hak Hazretleri daha birçok seferler nasip eder. Böyle bir e, seferimiz de oldu. Bazen nadiren günde bir defa veya üç defa konuştuk. Genelde gün defa iki konuşmamız oluyordu. Sabahleyin, öğleyin veya öğleyin, akşam veya sabah akşam. Program öyle devam ediyordu. Diyanet İşleri Başkanlığımızın bu mükemmel bir hizmeti Geleceğimiz zaman e, bizim İrşad ekibinin başkanı kardeşimiz söylemişti. Ayrıca hanım kardeşlerimiz vardı, hoca kardeşlerimiz vardı. Onlar da hanımlara efendim ayrıca konuşuyorlardı. Biz gittiğimiz zaman mescitlerde veya yemekhanelerde dediğim gibi hanım kardeşlerimiz bir tarafa oturuyorlar. E, beyefendiler, erkekler bir tarafa oturuyorlar. Biz hep beraber konuşuyorduk ama... Bazı sohbetler hanımlara da özel oluyordu. Yani durum alan böyle hacılarımız bu sene tarandı. Bugüne kadar daha e, efendim e, yapılıyordu ama bu sene de organizenin çok daha güzel olduğu söylendi. Tekrarlarla birlikte 110 bin hacı kardeşimize bu irşat görevini götürebilmişiz ayaklarına hizmet olarak. Bu da bizim için büyük bir mutluluk oldu. Çünkü... Efendim rapor tutuyorduk tahmini olarak bu tahmini bir rakam tabii. Bizim elimizde bir formumuz vardı nereden biliyorsunuz diyeceksiniz. Biz gördüğümüz hacılara tahmini olarak şöyle söylüyorduk. Rakamı asla abartmıyorduk. Mümkün olduğu kadar gerçekçi olmak için e, tahmini olarak güzel bir tespitte bulunmaya çalışıyorduk. 110 bin civarında hacı kardeşimize ulaşmışız tekrarlarla beraber dediğim gibi. Mesela Bulgaristan'dan gelen hacılarımıza gittik. Avrupa'dan, değişik ülkelerden, Avusturya'dan, Avustralya'dan gelen hacılarımıza gittik. Yani böyle çok hoş e, bir sefer oldu. E, Rabbim lütfetti, biz de, biz de oradaki kardeşlerimize yardımcı olmaya çalıştık. Hacca anlattık, Kabe-i güzelliklerini anlattık. hacer ne demektir? Efendim, zemzem nasıl bir su? Mekke'de olmak ne demek? Yine orada gördük, pankartları açmışlar Mekkeliler. Merhaben bi ziyofu Rahman. Rahman olan Allah'ın misafirleri hoş geldiniz Mekke'mize. Ya Tabii değerli kardeşlerim ama el haccu Arafa. Arafat'ın ayrı bir güzelliği vardı, ayrı bir bereketi vardı. İnanın öyle orada bazen sıkıntı çekiyorsunuz. Sıkıntısız hac seferi asla olmaz. Defaatla gittik, gördük. Benim ilk haccım 1974'teydi. O senelerde talebeydim ama 3 sene üst üste 74, 75, 70 aldım. Onun için Mescid-i Haram'ın, Ravza-i falan hep, hep eski hallerini hatırlarım elhamdülillah. Yani e, Zemzem Kuyusu'nun ilk seferimizde, ilk iki seferimizde hatırlıyorum. Zemzem Kuyusu'nun başına kadar vardık biz. Kendimiz kovayı Zemzem Kuyusu'nun içerisine attık. Kendi çektiğimiz zemzemi, kuyudan çektiğimiz zemzemi içtik. Onu dökündük, onun abdest almıştık. Yani böyle ta o zamandan beridir gidip geliyoruz. Alemlerin Yüce Rabbi inşallah birçok seferler hepimize nasip etsin. Ama e, yani o seferler muhakkak sıkıntılı oluyor. Havaalanında, yolculukta, şurada, burada. Ama döndükten sonra o sıkıntıların tamamı hoş bir hatıraya, tatlı bir hatıraya, zevkle anlatılacak bir hatıraya dönüşüyor. Hayret. İnsan çektiği sıkıntıyı, çileği zevkle ve keyifle anlatır mı? Hac hatıraları hep öyle oluyor inanın. Sonra bir ara vereceğiz. Ondan sonra yine inşallah böyle birkaç hatırayı size aktarmaya çalışacağım. Sonra gidişinde de zevk var, dönüşünde de zevk var. Yani bir yere yolculuğa gidersiniz. Mesela bulunduğunuz şehirden ticaret için bir başka şehre gidersiniz. Diyelim ki Konya'dan İstanbul'a. Veya Kayseri'den Erzurum'dan İstanbul'a gittiğinizi düşününüz. Ya giderken ya dönüşte birinde mutlaka bir heyecan vardır, zevk vardır. ve Diğerinde ise muhakkak keder vardır. Yani İstanbul'a giderken mesela evinizden ya şu işi bir, bir an evvel bitirip de, bitirip de döneyim hani dediğinizi e, düşününüz. Ticaret için giden. Burada öyle değil. Mekke'ye giderken, Medine'ye giderken, Hacca giderken, Umru'ya giderken Harameyn-i Şerife'yle kavuşmanın zevki dönüşte de Ailenize, evladı ihalinize, vatanınıza kavuşmanın zevki. Yani hem gidişi tatlı hem dönüşü tatlı. istisnai bir sefer. Tekrar dua ediyorum. Rabbim tekrar tekrar nasip inşallah. Efendim şimdi kısa bir ara vereceğiz. Ondan sonra sohbete devam edeceğiz inşallah. Arafat sanki bir mahşer yeri değerli kardeşlerim. Kim ne derse desin yaşanmadan bilinmeyecek, anlaşılamayacak, anlatılamayacak bir hadise. Bu seneki hüccacın sayısını 4-4,5 milyon civarında diye verdiler. Öyle duydum. Şimdi biliyor musunuz? Düz bir arazi, çadırlar var sadece işte. Ve orada 4 milyondan fazla insan yarım günlüğüne toplanmışlar. Yani bir defa maddeden tamamen bir tecerrüt var. Elbise de yok erkekler. Üzerlerine bir havlu, aşağıda bir havlu. Hanımlar tabi normal halleriyle gelebiliyorlar ama alışveriş yok, dünyevi herhangi bir şey yok. Yani e, kışın e, değişik bir e, mevsim, her mevsimde elhamdülillah hac etme imkanımız oldu. Bazen kış mevsiminde Arafat geceleri çok soğuk olur. Yazın çok sıcak. Diyorsunuz bu insanlar hem de üstüne para vererek niye gelirler acaba buraya? Bakıyorsunuz herkes... Aynı dilde aynı gönülde bir yandan e, dualar ilticalar niyazlar bu sene bilmiyorum takip edebildiniz mi bazı kardeşlerim takip etmişler Türkiye'mizden canlı yayında verilmiş çünkü muhteşem bir arafat duası da oldu başkanımızdan Allah razı olsun biz de aynı çadırdaydık hemen yanındaydık Rabbim kabul buyursun inşallah ama öyle düşünüyorum değerli kardeşlerim siz yani her şeyinizi terk edeceksiniz. Üzerine de dediğim gibi birçok paralar harcayacaksınız. Bilhassa hacı kardeşlerimiz için söylüyorum. Sonra o sıkıntıları, o stresleri, o efendim yerine göre insanı yoran halleri karşılayacaksınız. Onlara göğüs geleceksiniz. Alemlerin Yüce Rabbinin rızası için arafata çıkacaksınız. Tahmin ediyorum ki Rabbim hiç kimseyi istisna kılmamıştır. Tabii bilemiyorum. Alemlerin yüce Rabbi olan Allahımız bilir ama halal bir rızıkla, temiz bir rızıkla arafata çıkan ve gönlünde mevlahi Müteal hazretlerinin rızası olan Allah'ın afvini bağışlamasını rufranını hedefleyen hiçbir mümin istisna olmamıştır diye düşünüyorum. Hep öyle dedik. Ya Rabbi, bu kadar insan, bu kadar kul içerisinden bizi bir kenara ayırmamışındır inşallah. Ee, Akif'in hani o bazı şiirlerinde anlattığı çok güzel tasvir ettiği manzaralar var. Onlar gibi e, efendim renkler tamamen değişik. Bazı insanlara bakıyorsunuz simsiyah. Bu Afrika'nın ortalarından gelenler, Nijer'den, Nijerya'dan. Sudan taraflarından gelenlere bakıyorsunuz kahverengi bir ırk. Uzak doğudan gelenlere bakıyorsunuz böyle küçük yapılı insanlar o Malezya, Endonezya o taraflardan gelenler. Daha evvelki toplantılarımda da söylemiştim. Bu seni yine gördüm. İnsan gördükçe gurur duyuyor. Çin'den Müslümanlar geliyorlar maşallah barikallah Rusya'dan Müslümanlar geliyorlar elhamdülillah dünyanın her yerinden değişik ırklar yanınıza oturan kardeşinize bir bakıyorsunuz Pakistanlı öbür tarafa bakıyorsunuz dediğim gibi Malezyalı o değişik bu değişik yani bazen siyahi kardeşlerin ortasında kalıyorsunuz Doğrusu onlar biraz da böyle iri yapılılar. Ee, değişik e, duygular hep. İslam kardeşliğini orada Feukaya'da görmüş oluyorsunuz. Arafat'ta hele işte o kumların ortasında. Gerçi Türklerin e, bulundukları yerde sadece Türkler var Arafat çadırında. Ama ne olursa olsun hissediyorsunuz bunu yaşıyorsunuz. O Lebbeyk sadaları. Sonra değerli kardeşlerim o Arafat'a gidiş ve Arafat'tan dönüş öyle bir sel ki hani sonra insanların böyle e, sel bu ayeti kelimesinin de tecellisiyle insanların sel gibi aktığını görüyorsunuz. O şeytan taşlama mahalli böyle biraz yüksekte kalıyor. Biz bu sene 3. kattan taşladık ilk gün. Sonra oradan çıkışta bir baktım insan seli. insan seli. İnanın tarife imkan yok. Artık milyonla insan ne tarafa baksanız insanlar böyle. Alemlerin yüce Rabbi gerçekten hac imkanı verdiği kullarına lütuflarda bulunuyor, ihsanlarda bulunuyor. Hac ayrı bir ayrı bir ibadet, değişik bir ibadet. Hani burada mesela mahalle mescidine gidersiniz değil mi değerli kardeşlerim? Akşam namazını kılarsanız, yatsıyı kılarsanız, sabahı kılarsanız veya işte gündüz çarşıya giderseniz ama bir Süleymaniye'ye gittiğiniz zaman bir cuma kıldığınız, bir Sultanahmet'te cuma kılıp da etrafınızda on bin kişinin olduğunu düşünürseniz o ayrı bir insana bir güç veriyor, bir ayrı bir kuvvet veriyor. El açtığınız zaman mesela Hoca Efendi dua ediyor, kalabalık bir cemaatin içerisinde bir amin denildiğini düşününüz. Düşünebiliyor musunuz? Kabe-i imamı yerine göre birkaç milyon insana namaz kıldırıyor. Bu sene Cumartesi günü, Arafat'ta yedik. Bir gün evveli Cuma'sı. Cuma namazının çok kalabalık olacağını tahmin ederek, işte 12-5 geçe öğlen ezanı okunuyordu orada biz oradayken. Efendim sabahleyin inanın böyle saat 8'e çeyrek kala hazırlandım. Ve 8.30 civarında da, halbuki biz yürüyerek de gidebilirdik, fazla uzak değildi bulunduğumuz yer. Ama, çok kalabalık olacağını tahmin ederek buçuk civarında evden çıktım. Cuma'ya gitmek için yani otelimizden çıktım daha doğrusu. Dışarıya bir çıktım ki hani bir tabir var ya ana baba günü kıyamet kopuyor dışarıda. Ya Rabbi bu hal ne böyle trafik kilitlenmiş otelin önündeki caddede arabalar böyle herkes kornalar orada biraz da böyle korna bize nazaran daha fazla çalınır. Efendim kornalar filan falan odadan duyuyoruz bir şeyler bir dışarıda bir kıyamet kopuyor ama hiç tahmin ettiğiniz gibi değil. Dışarıya bir çıktık ki trafik kilitlenmiş filan. Yani mümkün değil yürüyerek gideceğiz. Alemlerin yüce Rabbine böyle sığındık. İnsan biraz da heyecanlanıyor, biraz da korkuyor gayri ihtiyari tabii. Acaba cumayı kaçırır mıyız? Ne olur ne olmaz? Bir bir saatlik veya işte 50 dakikalık filan bir yolumuz var yani yürüyecek olsak ama zor yürürsünüz trafik kendini gösteriyor çok sıkıntılı efendim sonra şöyle 500 metre ileride ikinci bir yolla birleşiyor benim yolum baktım ki binler on binler yollara düşmüşler yevmü terviye minaya doğru gidiyorlar tarifi mümkün olmayan bir hadise sonra işte 9 civarında Cenab-ı Hak lütfetti bir küçük bir vasıtayla e, hareme gelebildik bir motosiklete bindik öyle geldik başka çare yok çünkü. Çünkü tamamen trafik tersine doğru. Hareme doğru değil de tersine doğru akıyor. Enteresan bir manzara değerli kardeşlerim. Hareme geldim bir baktım saat 9 civarında harem-i şerif bomboş. Allah Allah. Yani doldurmak bir ayrı efendim güzellik, dolu görmek bir ayrı güzellik. Neden? Çünkü o gün hacı kardeşlerimiz Mina'ya gidiyorlar. Harem-i Şerif çok rahat bir cuma kıldık. Böyle ummadığınız hadiselerle karşılaşıyorsunuz Mekke'de hac günlerinde. Ee, çok kolay olacağını zannettiğiniz bazı şeyler de çok zorlanabiliyorsunuz. Çok zor olmasından korktuğunuz bazı şeyleri çok kolay Cenab-ı Hak lütfediveriyor. Yani mesela... Ee, i̇lk gittiğimiz günler bizim Mekke-i Mükerreme ve Mescid-i Haram bomboştu. Rahatlıkla işte 15-20 dakikada bir tavaf yapabiliyordunuz. Ama hacca 10-15 gün kala hüccac öyle bir yüklendiler ki bir tavaf 1,5-2 saat sürüyor. Tabi bunlar insanın hayatında değişik hatıralar olarak böyle e, hafızanızda e, çok hoş hatıralar olarak sizin için unutulmaz efendim e, hatıralar oluyor değişik, geçmişten geleceğe değişik hatıralarımız var. Mesela hoş bir hatıra şu anda hatırladığım ilk hacılarım. Biz bir daha o zaman genciz. Böyle gördüğümüz bazı şeylere müdahale ediyoruz. Şimdi de insan gayri ihtiyarı müdahale ediyor ama o zaman da biraz daha fazla müdahale ediyordum. Çünkü e, insan orada daha başka bir Dünya bekliyor bazen olumsuz bir şey gördüğünüz zaman müdahale mesela Kabe'yi muazzamaya karşı ayağını uzatmış birini görürseniz bilemiyor o müdahale ediyorsunuz topla diyorsunuz buna benzer şeyler belli bizim Konya civarının e, hacı teyzeleri Safa ile Merve arasında haccı benim ilk haçlarımdan birinde böyle sahi ediyoruz orada iki giden kardeşlerimiz biliyorlar e, Hacer annemizin koştuğu bir yer var. Tam Safa ile Merve arasında aşağıya indiğiniz zaman oğlu İsmail'i göremiyor. Orada koşuyor. Bir Safa tepesi bir Merve böyle yedi defa gelip gidiyorsunuz falan. Tabii hanımlar koşmazlar orada. Fıkıh kitaplarımız hep öyle yazıyorlar. Hanımlar koşmaz. Baktım hanım kardeşlerimiz koşuyorlar. Sekiz on tane veya on beş yirmi tane hanım kardeşimiz el ele vermişler. Orada koşuyorlar. Kendilerine böyle koştular. Şimdi orada yeşil direkler var. Evvelce direkler vardı. Şimdi ışıklar var. O yeşil direğe geldiğiniz veya yeşil ışıklara geldiğiniz zaman koşuyorsunuz. Mileynil adarayn. Efendim iki yeşil direk arasında. Orada e, hervele yapıyorsunuz. Böyle koşmaları bitti. Teyzecim dedim yaşlı biraz da yaşlıca teyzeler. Ben o zaman dediğim gibi talebiyim. Daha gencim. Burada dedim sadece erkekler koşar. Hanımlar koşmazlar. Hiç düşünmeden teyzemiz bana öyle bir cevap verdi ki hala çözebilmiş değilim. Yani tabii latif olarak söylüyorum. Peki dedi Hacer annemiz bir hanım değil miydi dedi. Orada bu koş, o koştuğu için biz de koşmuyor muyuz? O, o bir kadın değil miydi? O bir hanım değil miydi? O koştuğu için biz de koşuyoruz. Hiçbir şey söyleyememiştim orada. Tabii efendim şeriata ittiba, şeriatın söylediğini ittiba esastır ama böyle hoş latifelerle insanlar karşılaşıyor. Yani Kabe'yi muazzamanın karşısında biraz evvel söylediğim gibi bir Değişik insanlarla tanışıyorsunuz, onların dualarını alıyorsunuz. Bir daha artık kıyamete kadar görmeniz mümkün değil. Bir daha o insanı nerede bulacaksınız, nerede göreceksiniz? Çin'den bir müminle tanışıyorsunuz. Nijerya'dan bir Müslümanla tanışıyorsunuz. Kanada'dan gelmiş bir kardeşinizi buluyorsunuz. Malezya'dan bir insan efendim geliyor yanınıza oturuyor tanışıyorsunuz. Dua istiyorsunuz. O adını söylüyor. Siz isminizi söylüyorsunuz. Birbirinize dua ediyorsunuz. Sonra onu hakikaten uzun yıllar unutamıyorsunuz. Dualarınızda hatırlıyorsunuz. Tabii mi ilk seferlerden öyle Hatırımda olan isimler vardır. Onları hala unutmam. Aciz bir kardeşler olarak dua ederim ama bir daha ne gördük ne beraber olduk. Efendim böyle haccın umrenin hoş hatıraları var. Ee, doğrusu hacda değişik tecelliler var. Değişik yönler var. Kabe-i Muazzama'nın karşısında otururken o rahmetin üzerinize yağdığınızı hissediyorsunuz. Cenab-ı Hak lütfediyor. İhsan ediyor. Hani ve vesselam buyuruyorlar ya. Her an Kabe-i Muazzama'nın üzerine 120 rahmet yağar. Mesela İkinci kata, üçüncü kata şimdi tarasa daha bir yukarıda var. Safa ile Merve arasında. Dördüncü katın da tarası var. Yukarıdan çıktığınız zaman tavaf eden insanları böyle çok güzel, tam bir kuş bakışı görebiliyorsunuz. Hakikaten o, o huşu, o hal, o tavafın, hani bir değirmenin dönüşü gibi insanın e, gönül aleminde bıraktığı ayrı bir tesir var. Ayrı bir, ayrı bir alem o. Bir defa Allah'a sefer etmişsiniz değerli kardeşler. Beytullah'a gidiyorsunuz. Hani o küçük çocuğun hikayesini anlatmıştım size daha evvel hatırlıyorum. Evden çıkıyorlar. Babası diyor ki hacca gideceğiz bu sene. Beytullah'a gideceğiz. Karar veriyorlar Bağdat'tan Beytullah'a gideceğiz. Beytullah'a gideceğiz. Evin küçük çocuğu diyor ki ben de gideceğim. Evladım sen daha çok küçüksün bundan yüzyıllar evvel. O deve kervanlarıyla gidildiği seferler, seneler. Sen daha çok küçüksün, o seferlere dayanamazsın. Hayır, ağlıyor, sızlıyor, ısrar ediyor. Ben de gideceğim, ben de Beytullah'ı ziyaret edeceğim, ben de, ben de. Babası bakıyor olmayacak, alıyor yanına. Uzun seferler, çöl yolculukları, günler hatta aylar devam eden yerine göre yolculuklar. Kabe-i Muazzama'ya lebeyk sadalarıyla girdikleri zaman... ...o küçük yavrucağız Kabe-i Muazzama'yı görür görmez... Allah diye feryat ediyor, düşüyor ve ruhunu teslim ediyor. Baba perişan. Babası perişan. Bir yandan kabeyi Muazzama'ya kavuşmanın sevinci, diğer yandan ciğer paresini kaybetmenin acısı. Ne yapsın, ne etsin? Meğer küçük yavru gelirken, değerli kardeşlerim, Beytullah'a gidiyoruz deniliyor ya evde hep, babası öyle konuşuyor ya, Beytullah'tan kasıt Kabe-i Muazzama. O küçük yavru, hayalinde, Allah'ı göreceğini hep ümit etmiş. Beytullah'a gideceğim, Allah'ın evine varacağım, orada Rabbimi göreceğim, Yaratan'ın Allah'ı mı göreceğim? Cenab-ı Hak Hazretleri ona o masum, o temiz, o pırıl pırıl, o günah işlememiş ruhuna ve zihnine tecelli de bulunuyor ama dayanamıyor, ruhu teslim ediyor. Yani e, Kabe-i Muazzama tarihe neler görmüş, neler görmüş. Şimdi kitaplarımız öyle yazıyor. Makamı İbrahim ile Kabe-i Muazzama'nın arasında 99, en az 99 peygamberin kabri vardır deniliyor. Nasıl demesin insan mukaddes beldeler, mukaddes topraklar diye. Peygamberlerin vücudu var. E Medine'ye geliyorsunuz artık zaten Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem orada. Kat'i olarak. Kat'i olarak. Yani böyle hoş hatıraları var. Kabe-i Muazzama'nın ve Medine-i tayyip Tahire'nin. İslam büyükleri... Ayrı bir saygı duymuşlar. Ayrı bir tazim göstermişler. Yani e, tabii bir mümin için en ciddi tehlike seferlerin fazlalığından veya işte orada fazla kalmaktan dolayı oraya alışmak. Asla öyle değil. İslam büyükleri saygıyı yıllarca kalsalar, defaatlarla gitseler asla saygıyı kaybetmemişler. Yani son yaşlılık yıllarına kadar mesela babacığım, asla ne Mekke'de ne Medine'de bağdaş kurarak oturmazlar. Hatta Ahmet Ataşe yaramcamız vardı. Ravza-i Mudahhere'de bir gün işte son yılları babamın son umreleri efendim artık ondan sonra gidemediği yıllar görünce eyvah demiş Tahir Hoca kardeşimiz de yaşlanmış demek ki. Çünkü ondan evvel bağdaş kurarak oturduğunu hiç kimse görmemiş. Besîd'in ebeveyninin Ravza-i Mudahhere'nin neresinde olursa olsun. Tabi siz daha fazla saygı duydukça, daha fazla hürmet gösterdikçe karşılık da daha bir başka oluyor. Rabbim o şuuru yakalamayı cümlemize nasip etsin inşallah. Dediğim gibi Allah'a bir sefer ediyorsunuz, Beytullah'a sefer ediyorsunuz, Resulullah'a sefer ediyorsunuz. Medine'de neden dünya orada bir başka? Medine'de Resulullah'ın misafirisiniz düşünebiliyor musunuz? Mekke-i Allahu allah Zülcelal Hazretlerinin misafirisiniz. Beytullah'ın hemen yanındasınız. Başkalıklar var orada. Evet şimdi tekrar bir ara verecekmişiz. Kardeşlerimiz öyle söylüyorlar. Ondan sonra birkaç dakika daha oranın güzelliklerinden bahsedeceğim. Bugün doğrusu önüme bazı notlar aldım ama başka bir konuya geçmeyi gönlüm arzu etmiyor. Dediğim gibi sizi oranın hele hele gidemeyen kardeşlerime, oranın manevi havasını şöyle bir parça tattırabilirsem, hani burunlarına eğer Rabbim lütfeder de, Resulullah ihsan eder de, Ravza'nın bir kokusu, Kâbe'nin bir kokusu gelirse, kendimi dünyanın en bahtiyar insana add ederim. Rabbim hepimize nasip etsin inşallah. Aleyhissalatu vesselam Efendimiz Hazretlerinin hac ve umre konusunda çok önemli tembihleri, ikazları, ve de hatırlatmaları var değerli kardeşlerim. Bir defa e, haccın farz olan haccın bir an evvel yapılmasını aleyhissalatü vesselam tavsiye ediyorlar. Teaccelu ilel hac hacc etmekte farz olan hacc etmekte acele edin diye buyuruyorlar. Çünkü buyuruyorlar ki فَاِنَّ أَحَدَكُمْ لَا يَدْرِي ma يَعْرِضُ لَهُ Başına ne gelir kendisine ne arız olur Hastalanır mı? ihtiyarlar mı? Maddi imkanın mı kaybeder? Ne olur ne olmaz? Belli olmaz diyor Aleyhisselatü Vessel. Bu sene bizim Türkiye'mizden giden hacıların ortalaması, yaş ortalaması 57'ye düşürülmüş. Buna rağmen benim acizane görebildiğim kadarıyla hala Türkiye'den giden hacılarımız yaşlı olarak gidiyorlar. Bu da hem görevlilere ciddi sıkıntı oluyor hem de giden insanımıza, bir ayrı zorluk oluyor tabi. Tabi bir gencin koşturması ile gencin yürümesi bazen uzun süreli yürümelere ihtiyaç oluyor. Yaşların farkı oluyor. Cenab-ı Hak orada ayrı bir güç ayrı bir kuvvet veriyor ama tabi durum farklı oluyor. Onun için ben beni izleyen kardeşlerime diyorum ki bir an evvel genç yaşta hacc ediniz. Söz tutan bunun e, yerinde bir hatırlatma olduğunu görecektir oraya gittiği zaman. Veya ben annelere, babalara diyorum ki evlatlarınızı genç yaşta hacca teşvik ediniz. Maddi imkan sağlayınız onlara. Bir an evvel müracaat etmelerini, hani Anadolu'muzda şöyle çok e, yanlış bir anlayış var. Evlatları işte oğlanları evlendirecek, kızları gelin edecek. Hani Anadolu tabiriyle unu eleyecek, eleyi asacak, ondan sonra hacca edecek. Yok böyle bir şey asla olmamalı yaşlıların hep duyuyoruz keşke genç gelseydik dediklerini orada defaatla duymuşuzdur. Onun için ben şimdi hatırlatıyorum. Hacca müracaat ediniz. Bakınız evvelce kura yoktu. Şimdi bir kura meselesi var. Sonra yarın umrenin de kuraya bağlanmayacağını kim bilebilir? Suudi Arabistan bu konuda değişik tedbirler düşünüyor gibi kulağımıza bazı sesler geliyor. Belki önce Ramazan-ı Şerif'ten başlatacaklar. Sonra diğer umrelere bile belki kota koyacaklar. Onun için genç kardeşlerime diyorum ki işte şimdiden hazırlık yapınız çocuklarınızı o küçük yavruları filan alınız basınız kucağınıza Mart'tan itibaren umre mevsiminde umreler yapınız o yavruların da hayatında bir manevi inkılaba vesile olsun göreceksiniz umre yaptığınız zaman bir tazeleneceksiniz bir şarj olacaksınız manen bir yenileneceksiniz bazı insanlar var ki yeniden annemden doğdum gibi oldum diyorlar ne güzel bir şey manevi bir yenilik bir temizlik çünkü Aleyhissalatu vesselam efendimiz hazretleri müjde ediyorlar hac edenler ve umre yapanlar annelerinden doğdukları günkü gibi tertemiz oluyorlar ben orada hacı kardeşlerime söyledim arafattan inen mesela bir gün hemen şöyle kürsümün önünde bir hacamcamız oturuyordu baktım biraz yaşlıca sordum kaç yaşındasın 86 yaşındayım dedi düşünebiliyor musunuz 86 yaşında ilk defa hac ediyormuş 86 yıllık varsa ufak tefek bir şeyler ne varsa tertemiz pırıl pırıl bir Anadolu insanıydı böyle belli efendim affettirdi Cenab-ı Hak gazetelerine bir ömürlük günahı affettirdi men haccelillahi felem yarfut velem fe yafsuk raca'a min zhunubihike yevme veledetum haccdan dönerken diyor mebrur bir hacceden kişi için aleyhissalatü vesselam an anasından annesinden doğduğu günkü gibi tertemiz döner bunu hanginiz istemezsiniz kim istemez yani Aleyhi aleyhissalatü vesselam Efendimiz Hazretleri hep öyle buyuruyorlar tabi'u beynel haccı vel umre hacca ve umreye devam edin bırakın başka şeyleri vallahi değerli kardeşlerim Allah'ın yüce zatına kasemle söylüyorum kazanılan parca, paranın harcanılacağı en güzel yerlerden bir tanesi en güzel yerlerden bir tanesi umre yapmak hacca etmek Rabbim lütfessin zira diyor ve vesselam fakirliği ve de günahları yok eder. Sadece günahları değil, fakirliği de yok eder. Yenvian il fakra ve el ve el zehb ve o ateşte yakılırken hani ateşin körük veriliyor ya. İşte bizim soyadımız da oradan geliyormuş. Efendim e, bu körüğün e, kömürü o yanan kömürü alevlendirip de efendim demirin Altının gümüşün pasını yok ettiği gibi diyor Aleyhissalatu vesselam Efendimiz Hazretleri fakirliği ve günahları yok eder hac ve umre. E yani sadece günahlar affettiriyor olsaydı hadi neyse. E ona belki bazı insanlar sadece yönelirlerdi ama fakirliği de yok ediyor. Onun için öyle buyurulmuş hadistir deniliyor. Ma man hacca ve atamara. Hacc umre yapan asla fakirlik görmez. Kabirde kulakları çınlasın. Ben böyle söylemiştim de hocam olur mu böyle bir şey diye birisi bana telefonla soruyor. Yok olmaz böyle bir şey ama onlar manen diridirler diye öyle söylüyorum. Babacığım. Cenab-ı Hak Hazretleri tecrübe edilmez haşa ama biz tecrübe ettik de hep böyle oldu derdi. Hacc edenlere umre yapanlara sorun hep mutlaka bereketle nurla hem maddi hem manevi sadece manevi değil maddi de bereketle dönmüşlerdir. Onlar bırakıp gittikleri zaman buradaki işleri daha çok rast gitmiştir. Cenab-ı Hak daha çok bereket vermiştir kazançlara. Çünkü Allah yolunda harcıyorsunuz. Tıpkı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem müjde ediyorlar. Efendim ennafetu fil hacci kennafetu fi sabilillah bi 700 zıfın i̇mam Ahmet ve Tabarani rivayet ediyorlar hadis-i, şerifleri, hadisi şerifi. Resulullah diyorlar ki hac yolunda harcanan para Allah yolunda cihat için harcanan para gibidir. Ve 700 misli Cenab-ı Hak ecir ve mükafat verir. E demek ki o manen bereketlendiği gibi maddeten de bereketleniyor Allah'ın izniyle. Dediğim gibi hep tecrübe ettik hep böyle oldu. Cenab-ı Hak Hazretleri lütfetsin onun için gençlerimizi umreye yönlendirelim. Genç kardeşlerim umre yapın. Bereketiniz artar, rızgınız bollaşır, ticaretiniz güzelleşir. Hiç unutmuyorum şimdi hatırlıyorum. Bundan yıllar evvel birinci organize sanayi camiinde imamlık yaparken bir kardeşim hep anlatır. Çok yakın dostlarımdan bir tanesi. Hocam diyor hacca gitmeye karar verdik diyor. Fabrikada o zamanlar öyle yıllar evvel bundan bir 20 yıl filan evvel. Fabrikada diyor tam biz hacca karar verdik. Fabrikada işçiler greve gittiler. Ne yapacağız? Şaşırdık. Koskoca fabrika. Ne yapsak? Ben pek hatırlamıyorum. Doğrusu gelmiş istişare etmiş. Hocam durum böyle böyle. Ben e, bu hacı. Demişim ki ismiyle hitap edip ağabeyciğim. Sakın vazgeçme. Sakın vazgeçme. Allah kerimdir. Sen git işleri Allah'a havale et demişim. O günkü. ki biz ticaretten falan da fazla anlamayan insanlarız. Ama Allah söyletmiş bana vallahi bakınız isterseniz bu kardeş abimiz hala e, çok yakın dostlarımdan bir tanesidir benim. Gelin Konya'da sizinle tanıştırayım onu. Efendim babamın da yakın dostlarından evlatlarından bir tanesidir biz diyor hacca gittik diyor peki demiş ben öyle söyleyince bir şey yapamamış bir şey de karşılıkta verememiş hacca gittik ama diyor grev kendiliğinden bitmiş istemediğimiz işçiler e, kendiliklerinden e, fabrikayı terk etmiş gitmişler bir döndük ki diyor haçtan her şey gül gülistan olmuş eskiye nazaran çok daha güzel bir şartla yeniden fabrikada işlere başladık döndük hem e, maddi hem manevi birçok bereketini gördük yani hani Mevla görelim neyler neylerse güzel eyler var ya Hacceden ve umre yapan daima kazanır değerli kardeşlerim. Allah'ın izniyle. Onun için genç kardeşlerime diyorum ki haccedin ve umre yapın. Tabii bu konuyla ilgili söylenecek çok şey var da bugün böyle bir olarak sözü fazla uzatmak istemiyorum. Bu sene e, hacılarımdan bugüne kadar hiç e, yapmamışım. E, bir yerde konuşurken dedim ki burada işte Medine'de bin katlanılıyor ameller. Mekke-i Mükerreme'de yüz bin katlanılıyor o gün e, cumartesiydi. Dün dedim bakın mesela bir cuma namazı kıldık. Cenab-ı Hak azetleri lütfetti bize inşallahurrahman 100.000 bin cuma verdi. 100.000 bin cuma'nın sevabını verdi. Dedim ki kardeşlerimden e, bir, bir hesap edin bakalım elinizin boş zamanında. Ya bir kişinin yüz bin cuma kılması için ne yapması lazım? Orada hanım görevli kardeşimiz hemen geriden e, hesap etmiş telefonunda Allah-u Alem bana haber gönderdi. Hocam diyor... Bir kişinin 100 bin Cuma kılabilmesi için 1923 yaşına girmesi lazımmış. Mekke'yi mükerremede bir Cuma kılıyorsunuz, Cenab-ı Hak hazretleri size, ey kulum, sen benim için para harcadın ya, sen benim için yollara düştün geldin ya, sen benim için fedakarlık ettin ya, ben de işte sana böyle böyle karşılıkta bulunuyorum diye bir Kur'an Hatmi artık 100.000 bin Kur'an Hatmi. Bir Cuma. 1923 senede kılınacak cuma kadar size sevap kazandırıyor ecir kazandırıyor bu ticaretin bu kazancın arkasından yetişilebilir mi değerli kardeşim dünyanın neresinde var böyle ticaret Hani dünyanın meşhur şirketlerinden bahsederler dünyanın en zenginlerinden var. kim kazanmış şimdiye kadar böyle bir kazancı kim elde etmiş hem de bu Allah'ın ticarethanesinde Allah'ın pazarında yani bu kaçırılır mı ben acizane öyle inanıyorum. Bir kişi özel uçak tutsa, vallahi bunu samimiyetle söylüyorum, özel uçak tutsa, Türkiye'den kalksa gitse, kabeyi i Muazzama'nın karşısında bir vakit namaz kılıp geri Türkiye'ye gelse sezadır. Bu bir cuma olsa, bir kandil gecesi olsa, efendim bir Ramazan olsa, bir hac olsa daha daha nedir yani? Daha nedir? Yarın mahşerde göreceğiz ki, bunlara öyle öyle maddi şeylerle filan karşılık yok yok mümkün değil. Onun için diyorum ki kardeşlerime fırsatı ganimet bilin. Resul Ekrem Sallallahu Aleyhi ve sellem'de de ediyorlar. Huccu kabla en la tahoccu hacce demez olmazdan önce haccedin. Ya bazen hac çıkıyor. Ben böyle bir birisinde bir, birisini de tanıyorum maalesef. Hadi çıkıyor. Gitmiyor. Daha gencim diyor. İşte geldiğim zaman tutamam diyor. Ne demekse nasılsa. Geldiği zaman şimdiden günahlar işlemeyi sanki aklına koymuş. Allah korusun. Daha şimdi olmaz diyor ama ondan sonra perişan oluyor. Ondan sonra maddi manevi sıkıntılara düşüyor Rabbim muhafaza buyursun. Rabbim muhafaza buyursun. Rabbim bizi bize bırakmasın değerli kardeşlerim. Elimizden tutsun bizi nefse ve şeytana bırakmasın. Onun için hac ve umre büyük bir bereket dedim. E, Arafat'ımız da bu sene dediğim gibi çok güzel geçti. Müzdelife'ye geldik. Vakfemizi yaptık. Biz küçük bir grup halindeydik. Ayrıldık umumi gruptan. Şöyle çıkıyorsunuz. Aheste aheste Müzdelife'den geliyorsunuz. Şeytanın başına tam iki saat kadar yürümüşüz değerli kardeşlerim. Kaç kilometre olduğunu bilemiyorum. Değişik yollar tabii. Şeytanı taşlıyorsunuz. Sonra hac da fevkalade bir teslimiyet var. Bir kardeşim öyle söylüyor. Çok sevdiğim bir kardeşim. Ya hocam diyor ben diyor değişik dünyanın değişik yerlerinde değişik manzaralar görmüş bir kardeşinizim diyor. Çok enteresan şeyler görüyoruz diyor. Binalar, yapılar görüyoruz mesela diyor. Bakıyorsunuz, şöyle bir bakıyorsunuz, Seyrediyorsunuz. diyorsunuz. Te belirli bir süre, evet, hadi tamam gördük diyorsunuz, gidiyorsunuz. Bu diyor kabeyi muazzama ya böyle. Nihayet dört duvardan meydana gelen, dışında da bir örtüsü olan dakikalarca bakıyorum, saatlerce bakıyorum, doymuyorum hocam diyor. Ne güzel bir iman değil mi? Hakikaten öyle Kabe-i Muazzama'nın öyle bir taş işlemeler ne bileyim fevkalade bir yok yok hiçbir şey yok. Mütevazi bir bina. Dakikalarca bakıyorsunuz saatlerce bakıyorsunuz. Tekrar tekrar geliyorsunuz ama doymuyorsunuz. Doymuyorsunuz. Ben ayrılırken görüyorum kardeşlerim hep oradan ağlayarak geliyorlar. Doyamadım diyor şu kabe Muazzama'yı seyretmeye diyor. Babacığım öyle ben yanında otururdum. Dakikalarca bakardı inanın. Böyle. Gözünü kilitler hiç sağa sola kaydırmadan dakikalarca Kabe'yi muazzamayı seyrederdim. E yani bir başka yerde olmayan şey orada var da onun için. Onun için. hacer Esvet, imkanımız olsa zamanımız dolmuş. Yarın diyor aleyhissalatü vesselam gelecek. Kendisini selamlayanların imanına inşallah şahitlik edecek. Şahitlik edecek. resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem öyle buyuruyorlar. Yarın Allah'ın huzuruna gelecek, gözleri olacak, dili olacak. Hazreti Ali radıyallahu anh hazretlerinin söylediği gibi, Hazreti Ömer radıyallahu anh Kabe, efendim Hacer-ül Esved'i ziyaret ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hazretlerinin ziyaret ettiğini görmeseydim ziyaret etmezdim. Ey diyor Hacer-ül Esved. Ali radıyallahu anh efendimiz hazretleri buyuruyorlar ki kardeşim Ömer öyle söyleme yarın Allah'ın huzuruna gelecek Hacerul Esved gözleri ve dili olacak kendisini istilam edenlerin selamlayanların imanına şahitlikte bulunacak onlara şefaat edecek diyor. Bu tip sözler üzerine Hazreti Ömer radıyallahu anh efendimiz hazretleri dua etmişler ya Rabbi Ali'nin olmadığı bir dünyada beni yaşatma Allah'ım diye. Hacer-ül Cenab-ı Hak musafaha gibidir, diyor aleyhissalatü vesselam. Zemzem öyle ayrı bir bereket. İçiyorsunuz, içiyorsunuz, içiyorsunuz, kanmıyorsunuz değerli kardeşler. İnşallah iman alametidir. Rabbim boşa götürmesin. İnşallah bugün böyle hac hatıralarından size dilimin döndüğü kadarıyla, becerebildiğim kadarıyla şöyle küçük bir buket sunmaya çalıştım. Zamanımız da dolmuş. Haddimizi de aşmayalım değerli kardeşlerim. Şöyle dua ediyorum Cenab-ı Hak bize de size de defaatla nasip inşallah. Konya'mızın meşhur hocası Hacı ve İsaade Üstadımız Hazretleri hep öyle söylermiş. Gelelim, gidelim, gelelim, gidelim, gelelim, gidelim, gelmeyi verelim Rabbim lütfetsin babacığım da öyle arzu ederdi. Aslında onun bazı haç hatıralarını bugün aktarayım diyordum ama maalesef doldurmuşuz vakti değerli kardeşlerim. Yani e, tabi Hucac'ın kardeşlerimden birkaç dakika istirham ediyor. Hucac'ın değişik halleri var. Hacılarımız gönül arzu eder ki daha bilgili gitsinler oraya, daha şuurlu olsunlar. Bazı üzücü haller de olmuyor değil doğrusu yani. Ama onların hepsi tatlı birer hatıra olarak kalıyor. İhramlıyım diyor babacığım. Bir hatırasını bakın Atalayim. İhramlıyım diyor vücudumun üzerine diyor küçük bir haşere gördüm. O zaman kumluktu. Tabi öldüremiyorsunuz da alıp güneşe koymak bile şerhan caiz değil. Bırakacaksınız. O orada saltanatını sürecek. Ama diyor şey demedim yani dayanamadım aldım diyor şöyle güneşe koydum diyor. Aradan birkaç günler geçti. Hacı ifrada ve hacı kırana niyet edenler kaç gün kalırlarsa kalsınlar ihramdan çıkamazlar. Allah alem hacı ifrada niyet ettiği bir zamandı. Çünkü ben o seferde yanında değildim. Bana sonradan aktarmıştı bunu. Aradan zaman geçti diyor. Şurama bir şey yapışmış diyor. Böyle onu alayım derken çektim koptu. Bir kıl koptu diyor. Birkaç kuruş işte onun için de onun içinde sadaka verdim diyor. Aradan zaman geçti diyor. Bakıyorum etrafımda değişik şeyler görüyorum böyle. Bir gün yine Kabe'nin karşısında o seferde diyor. Kabe'nin karşısında üstadım Mahmut Sami Ramazanoğlu ile beraberiz diyor. Daha evvel bir vesileyle anlatmıştım ama tekrarında da yani bir hatıra olarak, haç hatırası olarak aklıma geldi aktarıyorum sizlere. Efendim dedim diyor, kardeşlerimizin duaya ve himmete ihtiyaçları var. Hakikaten e, bazı şeyleri hiç okumadan, bakmadan geliyorlar ve burada ciddi yanlışlar yapabiliyorlar. E, hakikaten çok fahiş hatalarla karşılaşıyorsunuz bazen. Kardeşlerimiz hiç ilmi hal okumadan geliyorlar maşallah. Hiç yani hiç. Allah Allah. Hepimizi ilmiyle amil kılsın. Ama bazen insan üzülüyor doğrusu. Onu da bir başka seferde aktarırım inşallah. Ne olur dua edin de Cenab-ı Hak ümmeti Muhammed'e rahmet etsin. Alemlerin, Üstad Hazretleri böyle buyurmuşlar. Alemlerin yüce Rabbinin rahmet ve merhameti sonsuzdur. Umarız ki Beytullah'ın ziyaretçilerine Rabbimiz o hudutsuz rahmetiyle tecelli eder. Biz bile bildiğimiz halde, Mahsurlu olduğunu bildiğimiz halde bir hayvanı ölsün diye güneşe koyabiliyor veya vücudumuzdan bir kılı koparabiliyoruz. Rabbimizin rahmeti geniştir, onlara rahmet ve merhametiyle tecelli eder inşallah diye buyurdular diyor. Yani e, hacceden ve umre yapanlara alemlerin yüce Rabbinin ayrı bir ihsanı, ayrı bir iltifat ve ikramı vardır. Zaten hacca davet olunmak demek Allah'ın evine davet olunmak demektir. Rabbim bizi bu şerefle devamlı müşerref kılsın. Bu şereften devamlı istifade edenlerden eylesin. Ne maddeten ne manen yönümüzü bir başka tarafa çevirmesin, çevirtmesin. İnşallah nice hacılar ve umrelerde Resulullah'ın huzurunda karşılaşmayı, Kabe-i Muazzama'nın karşısında kucaklaşmayı nasip etsin. Hepiniz Allah'a emanet ediyorum. Rabbim nasip ederse inşallah hadis sohbetlerimize bundan sonraki çarşambalarda devam edeceğiz. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Geceniz hayırlı olsun diyorum. Son söz olarak hicri yılbaşımız başlıyor cumartesi gün biliyorsunuz. Keşke birkaç kelime söyleseydik. Belki gelecek hafta bu konu üzerinde durmaya çalışırız. Muharrem-i şerifiniz mübarek olsun. Hicri yeni yılımız mübarek olsun. Muharrem oruçlarını unutmayalım inşallah. Cenab-ı Hak bu hicri yeni yılda ümmeti Muhammed'e... Ayrı bir güzel alem, yepyeni bir mübarek dünya ve büyük hayırlar, büyük bereketler, büyük güzellikler ihsan etsin inşallah. Tekrar hepinize Allah'a emanet ediyorum. Geceniz hayırlı olsun efendim.